Müslümanların hangi meclislerde kimlerle bulunmaları lazımdır. Hakikaten bu konu mühimdir. Onun için birkaç ayet ve hadisi dinleyelim. Kişi sevdiği kimseyle beraberdir. Sizden biriniz kiminle dostluk yapıp, kimi kendine arkadaş edindiğine dikkat etsin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Oturacağınız en hayırlı odur ki, görülmesi kalbinize Allah'ı hatırlatır, Sözü ilminizi çoğaltır, ameli de size ahireti hatırlatır. İzahı Bu hadisi şerif, zehirlenmiş kalplerin tiryakı, panzehiridir. Bu hadisi şerif, Allah Teala'nın bağış hazinelerinin anahtarıdır. Kiminle oturacağımızı, Allah'ın kapısını nasıl çalacağımızı bildirir. Bu hadiste üç dişli bir anahtar vardır. Görülmesi kalbine Allah'ı hatırlatır. Yani, İmanı kamil sahibinin kalbindeki imanın nuru ve samimiyeti tesir eder ki kendindeki iman ve samimiyeti diğer kalbe aktarır. Dikkat edilirse salih bir insanın meclisine girmekle girenin tüyü ürperir. O meclisler salih zatın, alimin, evliyanın, sıddıkların alametleridir.